Türkiye'de sanatta sansürü konuşmak üzere bir araya geldik. Ben e, sansür meselelerini araştıran Siyah Bant'ı temsilen buradayım. E, sansürü uğramış iki sanatçı arkadaşımız var ve e, Siyah Bant'ın en son küratör-kurum sanatçı ilişkileri üzerine raporunu yazan Özger Soy, küratör bizlerle. <gülüyor> Şunları duyuyorum yalnız. Siyah Bant'ı biz 2011 yılında kurduk. Bir grup kültür sanat emekçisi olarak. Türkiye'de sanatta sansürün aktörlerini ve yöntemlerini araştırmak, internet sitesi ve yayın aracılığıyla belgelemek ve sanatsal ifade özgürlüğü hakkını savunmak amacıyla kurduk. Şu anda web sayfasında sansür vakalarına yer veriyoruz ve 2000 yılından sonra olan vakaları ele alıyoruz. Burada aslında bu Siyah Bant'ı kurarken Çıkış noktalarımızdan biri yani basın ve edebiyat alanının bir şekilde hani buradaki kısıtların bir şekilde ele alındığı ve bunun mücadelesinin bazı örgütler tarafından verildiği, ama sanatsal ifadenin biraz ihmal edilen bir alan olduğu bilgisiydi. Yani biz ilk mesela 2011 yılında Granting kanısını atölyede bu konuda panel yaptığımızda ele aldığımız vakaların Orada dinlemeye gelen sanatçılar tarafından dahi hani bilinmediğini gördük. Yani bu tip vakaların bilinmediği, tartışılmadığı, belgelenmediği ve bunlar olduğunda ortak bir dayanışma ağının kurulmadığı varsayımından yola çıktık. Amaçlarımız da işte Türkiye'de sanatsal ifade özgürlüğü ile ilgili bir farkındalık yaratmak, sanatçıları ve sanata ifade özgürlüğü ile ilgili teorik ve pratik bilgiyi geliştirmek, sanatçıları ve kurumları kendilerinin ve baş başkalarının ifade özgürlüğünü korumaları ve savunmaları yönde teşvik etmek. Sanatçılar kötü sanat kurumları ve insan hakları savunucuları arasında bir dayanışma oluşturmak ve sanatçıları ifade özgürlüğü hakkı kullanımı hakkında bilgilendirerek sansürün gerçekleşmeden önlenmesini sağlamak. Şimdi biz bu kapsamda e, önce 9 ilde 81'e bir görüşme yaptık. Farklı şehirlere gittik. Diyarbakır, Mardin, İzmir, Adana, Mersin, e, Trabzon, İstanbul. Yani bir sürü farklı şehirde sanatçılar, kurumlar, yerel basın, sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerle görüştük. Ee, ve Bir kitapta bu görüşmelerden yola çıkarak hazırladığımız yazıları ve farklı vakaların anlatımlarını bir araya getirdik. Sansür vakalarını tek tek ele aldık ilk kitapta. Ee, i̇kinci kitap ise e, bizim Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile beraber düzenlediğimiz 5 atölye çalışmasına dayanıyordu. Ee, bu atölye çalışmalarında sanatçıları hukukçularla bir arasındaydı getirdik. Burada da amaç biraz aslında sanatçıların haklarına dair daha fazla bir hani donanıma sahip olmalarını, yani bunlara dair bir hani bilgilerinin ve farkındalıklarının olmasını sağlamaktı. Beş farklı alanla ilgili atölyeler düzenledik. Edebiyat, sinema, tiyatro, müzik ve güncel sanat ve bu Bunun sonunda beraber çalıştığımız hukukçulardan biri ifade özgürlüğüyle ilgili e, ikinci raporumuzu, kitabımızı yayınladı. Bu e, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ulaşkaran'la bizim işbirliğimiz devam ediyor. Daha sonra kendisiyle üç farklı şehirde, Eskişehir, Ankara ve İstanbul'da sanat ve hukuk alanından insanlarla özellikle de öğrencilerle atölyeler yaptık. Kılavuz ve eğitimler diye özetleyebilirim. Bu eğitimlerin sonunda da şu gördüğünüz kılavuzu yayınladık. Sanatsal ifade özgürlüğü kılavuzu. Bu kılavuzu aslında bayağı pratik olarak Bir sanatçı eğer ifade özgürlüğü hakkının kısıtlandığını yani düşünüyorsa hani neye, ne gibi yollara başvurabilir? Burada tek tek hani diyelim eseriniz bir sergiden son anda kaldırıldı, filminiz bir festivalden son anda çıkarıldı. Hani böyle bir durumda ne yapmanız gerektiğinin bayağı böyle madde madde bilgisi var. Bu bir tür el kitabı gibi. Ee, bunu geçen yıl yayınladık. Bunun dışında Siyah Bant'ın web sitesinde görebileceğiniz bir sürü rapor var. Birinci rapor kültür politikası alanındaki gelişmeler ve sanatsal ifade özgürlüğüne etkisi. İkinci rapor özellikle bölgede sanatta ifade özgürlüğü ve sansür, Diyarbakır ve Batman ağırlıklı bir araştırmanın raporuydu bu. Geçen sene hazırladığımız raporlardan ilki sinema, eser işletme belgesi ve film festivalleri üzerineydi. Yani Hani vakit olursa sinema ve bu eser işletme belgesinin nasıl bir sansür mekanizması olarak işlediğine gireriz. Ee, i̇kinci rapor Özgen'in kalemi aldı, o zaten e, aktaracaktır. Yani. Daha çok güncel sanat alanına bakan bir rapordu. Üçüncü rapor henüz yayınlanmadı. Onda kültür politikaları ile ilgili, yani Türkiye devletinin kültür politikalarında ne gibi e, sansür vakaları oluyor. Şimdi bizim aslında yaptığımız işin hani ayırt edici bir tarafı sansürü çok dar anlamıyla tanımlamıyor olmamız. Yani dar anlamda nedir sansür? İşte hani devlet gelir bir şeyi hani engeller şekilde her türlü yayın, sinema ve tiyatroselinin hani hükümet önceden denetlenmesi ve işte yasaklanması. Biz daha geniş şemsiye bir kavram olarak alıyoruz sansürü. Yani sanatsal ifadenin sadece yasal yollarla yasaklanması olarak değil, sanat eserlerinin üretimini ve dolaşımını engelleyen yahut kısıtlayan süreçleri de kapsayan bir kavram olarak kullanıyoruz. Yani bunun içinde hani bir tek devletin gelip bir şeyi yasaklaması değil her türlü mahalle baskısı da olabilir. Bir kurumun son anda bir eseri kaldırması da olabilir. Devletin sizin Anne filminiz için yaptığınız başvuruya fon vermemesi de olabilir. Bunun pek çok farklı biçimi var. Şimdi yasak formunda olmaması aslında biraz da bir günümüzde bunun çok da anlamlı bir yöntem olmamasıyla da ilgili. Yani internet çağında artık bir şey yasaklıyorum, sen bunu gösteremezsin de benim çok bir anlamı yok. O yüzden çok farklı mekanizmalar ve Yöntemler söz konusu. Biz yöntemleri şöyle sıralıyoruz. Cezalandırma, yasaklama, hedef gösterme, tehdit etme, korkutma, aşağılama, engelleme, saldırı, gayrimeşrulaştırma, ötekileştirme. Yani, ve bunun aktörlerini de farklı tabii ki daha geniş tarif ediyoruz. Yani aktör sadece hani devlet, hükümet değil aynı zamanda politik gruplar, partiler devletin çıkarını gözeten bireyler, mahalle örgütlenmeleri kültür sanat kurumları, küratörler meslek örgütleri, sektör temsilcileri, fon veren kuruluşlar ya yani bunların hepsini de farklı aktörler olarak düşünebiliriz. Yani hani atıyorum kültü sanat merkezinizin olduğu mahallede o mahallenin baskısıyla da karşılaşabilirsiniz. Ben aynı zamanda tophanede depoda çalışıyorum. Yani oranın Hani e, muhafazakar milliyetçi ortamına göre e, hani bazı işlerde böyle kurumsal refleksler gösterme durumunda kalabiliyorum. Ne bileyim işte hani açılışlarda içki verirken oraya paravan koymak ya da bir serginin içeriğinde böyle heh, mahalleden biri görürse acaba işte büyük bir tepki doğurur mu? Aslında bunlar da sansüre giriyor. Yani hani mesele sadece hani devletin, savcının, polisin gelip bir şeyi yasaklaması değil. Bayağı mahalleden de olabilir, kurumlardan da olabilir. Daha çok gerekçeleri de şu şekilde hani bir arada görüyoruz. yani Şu gerekçeler hani son dönemde sıklıkla karşımıza çıkan gerekçeler, milli bütünlük, dini hassasiyetler, cinsellik, sosyal ve politik çatışmalar, kültürel kimlikler, telif hakları, kurum imajı ve benzeri. Kullanılan hukuki gerekçelerde terörle mücadele, kamu düzeninin bozulması, hakaret, dini değerleri aşağılama. Ve bunların e, bu gerekçelerin hani uygulandığı yöntemlerde, demin devlet dışı aktörlerle işbirliği. Ne bileyim hassas vatandaş yani bir hassas vatandaş bir sergide bir eser görüyor. Aa, ben bundan hani rahatsız oldum diyor. Son dönemde bu tip şeylerle çok karşılaşıyoruz. Bu sanat değil bu hakaret ben bunu burada istemiyorum diyor. Ve hani kurumda daha da büyümesin bu işte sansür uygulayabiliyor. Yani fiili yöntemlerden biri bu devlet dışı aktörlerle işbirliği kolluk güçlerinin baskısı sanat etkinliklerini engelleme eser işletme belgesi. Mesela sinema alanında yani bu belgeyi devlet size vermeyebilir ve filminiz dolaşıma girmeyebilir. Eskiden festivaller için gerekmiyordu. Artık festivaller için de ister oldular. Dolayısıyla hani yani o belgeyi alamadığınızda filminiz festivalde de gösterilemez. Yani ticari dolaşıma giremediği gibi artık festivalde de gösterilemez. Ve buna da hani bu belgeyi verip vermemeye de tabii ki bakanlık ve onun oluşturduğu heyet karar veriyor. Ya da finansal destek mekanizmalarına erişimin kısıtlanması daha önce de dediğim gibi fon vermeye yani özellikle sinema alanında Kültür Bakanlığı'nın fonlarının çok büyük bir önemi var. Fakat biz biliyoruz ki bir sürü başvuruda mekanizmalarda çok şeffaf olmadığı için ve çok hani objektif kriterlere dayanmadığı için hani bazı başvuruların biz içelikleri nedeniyle reddedildiğini tahmin ediyoruz. Yani hani bir tane film örneğinden hatırlıyorum askerler işte bir sünnet düğününü basıyor ve hani oradaki heyet Türk askeri böyle şey yapmaz diyerek o filme fon vermeyi reddediyor. Dolayısıyla sansür dediğimiz şey hani çok böyle yani hani tek yönlü bir şey değil. Farklı aktörleri var. Farklı mekanizmaları var. Bir siyah bant olarak bunları ele almaya çalışıyoruz raporlarla ve web sayfasıyla. Ve sanatçılar bu tip sansür vakalarıyla karşılaştığında da onlara destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi bu toplantıda bu türde iki vakayı konuşacağız. Daha sonra da dediğim gibi Özge e, raporu anlatacak. Bu vakalardan ilki Sevil Tuna Boylu'nun Çanakkale Bienali'nde başına gelen diğeri de daha yakın zamanlı Işıl Eğrikavuğ'un Dımar e, Mara Pera'nın e, terasında yer alan büyük ekrandaki işi ve onun sansüre uğraması. Ben şimdi sözü onlara bırakıyorum. Daha sonra e, hani sorularınız ve yorumlarınız olursa birinci turdan sonra öyle devam ederiz. Merhabalar, hoş geldiniz. 2012 yılında kurgular ve karşı duruşlar kavramsal çerçevesinde 3. Uluslararası Çanakkale Bienali gerçekleşti. Ben de Hayal'den isimli bir duvar yerleştirmemle bu sergide yerimi aldım. Bu işi aynı yıl içinde zaten daha önce sergilemiştim. Sergi oldu gayet her şey yolundaydı daha sonra evlerimize dağıldık bir ay geçti sergi bitti Sergi bittikten 10 gün sonra Facebook'taki duvarıma serginin görselini paylaştım Hemen aynı gün aynı sergiye katılan arkadaşım da ya senin resmine ne oldu diye bir soru sordu Ben de o soruyu öteledim anlamadım herhalde espri yapıyor diye düşündüm Zaten e, tam o dönem ilk e, kişisel sergime hazırlanıyordum ve çok nevrotik bir dönem geçiriyordum. O yüzden onu öteledim. Fakat bunu e, gören küratörlerden biri, ha Sevil galiba sonunda işinin başına gelenleri öğrenmiş, bana bir mail atayım diyor sanırım. Ve bana aynı gün içinde bir mail geliyor. Mail dedi, ya, e, çok üzgünüm işinin başına gelenlerden öntürü diye bir şey yazıyor. Ben de Allah Allah ne oldu ki e, benim işime deyip kendisini arıyorum. Let's go. Ee, ve o diğer küratörlerin bana hala haber verilmemesini anlamış oluyor. Ben de tabii ki e, işimin başına gelenleri öğreniyorum. Burada hem benim hem de küratörlerin arasında bir iletişimsizlik olduğu gibi aynı zamanda da küratörlerin de kendi aralarında bir iletişimsizlik söz konusu. E, i̇şimin e, başına gelen şey de bu iş bir duvar yerleştirmesi. 16 parçadan oluşuyor. İçinde fotoğraflar, bulunmuş objeler ve resimler var ve duvara çizdiğim kara kalem desenlerden oluşuyor. Bu 16 parçadan bir tanesi maalesef kesildi. Bu resimde portresi bana ait olan Botticelli'nin Venus figürüne atıfta bulunduğum bir gerille kadın figürü aslında ve bu kadın figürünün sağ omzundan sol eline kadar falçita gibi kesici bir alet aletle kesildiği bilgisi geldi bana. Fakat maalesef bu iş e, bu şekilde sergilendi. Ne zaman bu oldu bilmiyorum. Belki serginin ikinci günü, belki onuncu günü, belki son günü bu bilgi de e, bana hiçbir zaman gelmedi. Fakat maalesef bu şekilde sergilendi. Yani aslında ben o, e, o figürü sanki ben kesmişim gibi bir yerleştirmenin bir parçası olarak sergilendi. Ve asıl e, beni üzen şey de buydu. Sonra birkaç gün bekledim. E, aranmayı bekledim. Sonunda... E, Beni davet eden küratör aradı, bir toplantı talep ettim, o küratörle toplantı yaptık, aynı zamanda eş zamanlı telefon bağlantısı yaptığım diğer bir küratör de vardı toplantıda. Bu sırada tabii ki çok üzgün olduklarını söylediler. Fakat neden işimin başına böyle bir şey geldikten sonra zabı tutulmadığını, neden bana haber verilmediği gibi soruları sorduğumda yeterli tatmin edici cevaplara ulaşamadım. Yani böyle bir şey oldu senden çok özür diliyoruz ve tabii ki işinin tazminatını ödeyeceğiz dediler bana. Ben de bunun aslında bir çeşit nefret suçu olduğunu ve bunu deşifre etmemiz gerektiğini, bunu konuşmamız gerektiğini, Yeni dile getirdim ve bir deşifre yazısı yazdığımı ve bunu da yayınlamak istediğimi söyledim. O zaman da tabii ki taraf olduk ve bunu pek istemediklerini... ...çünkü Çanakkale Belediyesinin bu deşifre yazısından sonra zarar göreceğini düşünüyorlardı ve bundan çekiniyorlardı. Muhtemelen belediyenin desteğini çekmelerinden çekiniyorlardı... Ben aramızdaki o diyalogtan tatmin olmadım. Ee, oldukça tavrumar olmuştum zaten. Ben de bu deşifre yazısını başıma gelenlerle birlikte, küratörlerle e, aramdaki o iletişimsizlik kısaca anlatan e, Facebook'ta ve sanatçıların ve küratörlerin iyi olduğu çeşitli mail gruplarında yayınladım bunu. Ardından onlar e, bir yazı yazdı. Sonra bir yazı daha yazdılar. Sonra ben bir yazı daha yazdım. Sanatçılar da oldukça tepkiliydiler. Sanatçılar da yazdı. Ama neticede Aslında birazcık da körler sarlar birbirine ağarlar hali oldu. Yani sadece sosyal medyada konuşuldu. İşte o ona bir şey dedi, o ona bunu dedi. O tatmin olmadı derken aslında pek bir yere ulaşmadı. Aslında siyah bantın da öneye koyabileceği bir şunun gibi bir açık masa toplantısı olabilirdi ama bu da gerçekleşemedi. Çünkü işte Çanakkale Biyenel yönetimi bunu yapmak istemedi çekingen bir tavır sergiledi sonrasında bütün küratörlerin olduğu ve benim olduğum kapalı bir toplantı gerçekleşti sanırım Ocak ayındaydı bu sergide işte Eylül Ekim arası oluyor 5 Kasım'da bitmişti galiba Bu toplantıda bahar ayında Çanakkale'de bir panel gerçekleşeceğini ve buna, bu panelde de konuşmacı olabileceğimi söylediler. Ben de kabul ettim seve seve ve bununla ilgili bir çağrı metni hazırlayacaktık. Toplantı bittikten sonra bu metni hazırlayıp bana göndereceklerdi. Birkaç gün bekledim. Bu gelmeyince de artık bütün süreci başından sonuna anlatan bir yazı yazdım. Onu yayınladım ve e, konu aslında orada benim için kapanmış oldu çünkü söylemek istediklerimi orada e, söylemiş bulundum e, böyle aslında kısaca bunu söyleyebilirim. Yani herhangi hukuki bir şey yaptın mı? Şöyle, aradan bir yıl geçti. Bu arada onların da e, kamuoyuna paylaştıkları yazısında bana da e, söyledikleri beyanlarında e, hep şu e, vardı. Ya işte bu aramızda kalsın, bunu da şifre etmeye gerek yok. Biz senin zaten tazminatını ödeyeceğiz. Bunu hep konuşuyorlardı fakat aradan bir yıl geçti. 2013'ün Eylül ayı oldu, Ekim ayı oldu. Onlardan bir ses gelmeyince avukatım aracılığıyla bir ihtarname gönderdim. Ama sorunsuz bir şekilde tazminatım o zaman ödendi. Bu aramızda kalsın, deşifre etmeyelim bence biraz genel bir tavır. Yani böyle sansür vakaları gündeme geldiğinde kurumlar başka vakalarla ilgili olarak da refleksler gösteriyorlar. Hı hı. Yani ben kendi çalıştığım yerden de biliyorum bazı şey, yani mesela bir sergiyi Merzifon'da açmıştık ve orada e, yerel basın sergiyi, Ermeni Meselesi'yle ilgili bir sergiydi ve yerel basın sergiyi hedef gösterdi ve bir sergiyi topladık ama mesela bunu kamuoyuyla paylaşmadık ve orada eser olarak hakikaten böyle hani aman büyütmeyelim, uzatmayalım, işte başka işlerimize engel olmasın. Çünkü öyle olduğunda hani şey hissi oluyor galiba. Yani biz bundan sonra mesela belediyeyle ilişkilerimizde, valilikle ilişkilerimizde hani bununla gündeme gelmiş olmayalım refleksi. Bence bu bir şekilde bu son Çanakkale BNN'nin iptali meselesine de bağlanabilir. Yani o daha sonra da konuşuruz istiyorsanız ama darbe girişiminden ve O halden sonra Çanakkale Biyeneli'nin en başından beri küratörü olan Beral Madra bir şekilde AKP milletvekili Bülent Turan tarafından hedef gösterildi. Özellikle sosyal medyadaki hani Erdoğan ve AKP karşıtı paylaşımları nedeniyle ve eskiden hani mesela böyle paylaşımlar yine hani Cumhurbaşkanı'na hakaret falan gibi şeylerden yani hukuki olarak bile gündeme geliyordu şimdi buna bir de darbe destekçisi olmak suçlaması eklenmeye başladı saçma sapan bir şekilde yani mesela darbe girişiminden hemen sonra bu barış için yani barış için akademisyenlere destek olmak üzere imza yayınlayan barış için sinemacılar listesi aynen konulup işte bunlar FETÖ'cü sinemacılar diye hedef gösterildi sosyal medyada şimdi aynısı Beral Madra'ya da yapıldı. Yani hani Beral Madra hükümete ve işte Cumhurbaşkanına karşı eleştirel pozisyonu nedeniyle hedef gösterildi ve hani sadece artık yani eleştirel olmak meselesiyle kalmıyor. Darbe destekçisi olmakla da suçlanabiliyorsunuz. Bunun üzerine Beral Madra şeyden çekildi. Hani BNL'li riski atmayayım diyerek e, küratörlükten çekildi. Fakat bu BNL'yi düzenleyen ekip bütün bu ortam işte aslında sanatla bir arada olamayacak bir tartışma ortamı diyerek BNL'i neredeyse %80'e hazırlanmış BNL'i iptal etti. Bence orada da bir e, hani aman dikkat çekmeyelim biz burada iş yapmaya devam edelim tutumu bence devreye girdi ve zamanında senin vakanda bir dayanışma gösterselerdi ve başka insanları da sanatçıları özellikle yanlarına alarak ha bu sansürdür ve biz buna karşı durmalıyız deselerdi muhtemelen bu olayda da aynısı olacaktı ki herkes aslında onları desteklemeye çok hazırdı ama bunu evet. göze almadılar sanırım Çanakkale halkından da biraz çekindiler anladığım kadarıyla. Yani orada sonuçta bu tür yerel biyenerler aslında önemli ve oranın insanını da bu sanat ortamlarına çekmek gerekiyor. Belki bu sansür vakası belediyenin de ön ayak olmasıyla deşifre edilseydi bu defa belki de Çanakkale halkı suçlanacaktı ama bu Bu taraftan çok saçma çünkü barbarlar her yerde yani Çanakkale'de de Diyarbakır'da da İstanbul'da da e, barbarlarla aynı sofrada aynı aşı yiyoruz bizim de barbarlıklarımız var yani mühim olan aslında bunları e, bir araya gelip dürüstçe birbirimizi eleştirerek e, konuşabilmek yani aslında o dönem mesela şimdi e, şimdi biraz daha anlayışla bakabiliyorum bu e, sanatçıların ya da bu tür organizasyonların biraz daha çekinmelerine ama mesela 2012'deki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında baya bir fark var yani 4 yıl değil de 40 yıl geçmiş gibi ve bu en son Çanakkale Bienalinin iptalinden sonra Çanakkale Belediyesi'nin de ne kadar sanatın ve sanatçının yanında bir tavır sergilediğini bilmiyorum bileniniz vardır yani ben inanıyorum ki haberim olsaydı Oraya gitseydim belki işimi çekecektim Belki kenarına bir yazı yazacaktım Küratörlerle birlikte Belediyeyle görüşecektik Belki orada hemen kısa bir panel olacaktı Orada bir sürü öğrenci var Bize yardımcı olmuş asistanlık yapmış Onlar da böyle bir olaya tanıklık edecekler Ve bir şeyler öğreneceklerdi Ama işte Olmadı yani Olmayınca da olmuyor <gülüyor> Işıl Merhaba herkese Benim vakam daha yakın bir zamanda oldu Nisan ayında, 2016 Nisan ayında The Marmara Oteli var Şişhane'de, Pera'da Oranın tepesinde bir ekran var Belki görenleriniz vardır, eminim burada bilenler var Ve bu 6 metreye 9 metrelik bir ekran Orası bir sanat aslında, sanat alanı Ve e, her üç ayda bir, neredeyse bu periyotlarda, oraya bir sanatçı davet ediliyor, İşte e, bir video işi yapmanız bekleniyor sizden. Ve o iş, işte Şişhane'den, Kasımpaşa'ya, e, pek çok yerde görülebilen bir video işi oluyor. Dolayısıyla yaptığınız şey, benim yaptığım iş daha doğrusu, kamuya açık alanda bir video göstermekti. E, şimdi göstereceğim zaten videoyu birazdan. Ama çok kısaca anlatayım. Bu videonun yayınlanma tarihi e, Nisan 23 Nisan 2016 ve tam. E... 8 Mart sonrasıydı ve bu yılki 8 Mart da böyle çok coşkulu geçmişti biliyorsunuz ve ben de özellikle kadınların kamusal alanda konuşmalarına dair seslerini biraz daha yükseltmelerine dair bir e, basit bir iş yapmak istedim aslında biraz da burası yani şimdi içinde bulunduğumuz gibi bir sergi alanı değil sokakta bir yer olduğu için herkesin çabucak gelenlerin arabayla geçenin bile çabucak okuyabileceği anlayabileceği bir şey bir iş yapmak vardı kafamda ve bir video olarak da aslında bir e, araştırmalar sonucu bir slogan yazmaya karar verdim. Bu slogan da Havva elmanı bitir kızım diyen bir slogan. Ee, şimdi yani çok kısa onu da anlatayım. Havva üç büyük dinde de e, olan bir figür, bir karakter. Ve Havva işte Adem ile Havva'nın cennetten kovulma sebepleri olarak gösteriliyor. Havva önce elmayı, işte şeytan onu kandırıyor. Havva elmayı yiyor, sonra Adem'e veriyor. Adem de en kandırılan pozisyonda. Dolayısıyla en masum aslında Adem. Yani bu şeyde, bu bizim okuduğumuz, bildiğimiz versiyonlarda. Tabii ki mitoloji din mitolojisine gidersek Havva'dan önce Lilith diye başka bir karakter daha var ama o hiç bahsedilmiyor falan. Bir sürü uzun araştırma süreci var bu işin. Ama ben aslında bu sloganı yazarken Havva'nın o hani işte biraz kurnaz, Adem'i de kandıran, hafiften o şeytansı tarafını Birazcık kırmak istedim ve dedim ki Havva elmanı bitir. Adem'e de verme. Hani bu sorumluluk da senin olsun aslında. Çok kısa zaten 12 saniyelik bir video. Ve e, bu videoyu da The Marmara Pera evet. E, ekranına yerleştirdik 23 Nisan gününde. Belki bir daha oynatabiliriz. Gördüğünüz gibi biz renkli bir slogan var, çok basit an, anlaşılabilecek ve sonunda da bir elmaya dönüşen bir kadın suratı, kadal doğru kadın suratına dönüşen bir elma var. Evet. Ve video yerleştirildi. Şimdi de fotoğraflarda da şimdi göstereyim yani ekranı bilmeyenler için. Ekran burası baya büyük bir bina sonuçta ve görünürlüğü çok fazla. Videonun yerleştirilmesinden üç gün sonra ben bir telefon aldım. İşte e, küratörden, e, küratörü işin, Yaman'ın küratörü Övül Durmuş olduğundan e, ve işin çalışmadığı, ekranın karanlık olduğu söylendi bana. Tabii böyle bir şey olunca hemen Türkiye'de yaşadığınız için hemen aklınıza ilk gelen sansür oluyor. Hani başka bir şey düşünmedim açıkçası. E, ertesi gün de zaten tekrar bir telefon aldım ve bu telefonda da işin dini değerleri incittiği dolayısıyla Belediye, şey pardon, otele zabıtanın geldiği söylendi. Evet. Şimdi işin içine girince biraz detayları, yani araştırdıkça insan daha, yani zabıtanın aslında böyle bir yetkisi yok. Zabıta belediyenin bir yetkili birimi olarak daha çok regulasyonlara bakıyor. Bir işi kaldır, yani kaldırmak ancak savcılıktan gelen bir yazıyla bir polisin yetkisi. Fakat benim vakamda zabıta gelip oteli uyarıyor ve otel işi ka otel kapatıyor zabıtadan gelen uyarı dolayısıyla. Burada enteresan olan şuydu, ilk başta dini değerlerdendi fakat hemen birkaç gün sonrasında iş görüntü kirliliği diye farklı bir bahane ya da bilmiyorum artık farklı bir sebebe diyelim dayandırıldı. Şimdi görüntü kirliliği ne demek? Yani böyle kafamda tabii bir hafta boyunca e, bu arada hemen bunu anons etmemem istendi benden biraz beklemem gerektiği işte biraz önce de arkadaşların da dediği gibi hani hassas durumlar var ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Belki geri gelir. Sen şimdi bir hani biraz bekle. İyi tamam bekleyeyim dedim. Görüntü kirliliğini anlamaya çalışıyorum. Bu arada etrafta yürürken sürekli led tabelalar görüyorum böyle devasa işte. Her yerde yani siz de biliyorsunuz. Hani böyle bir şehirde yaşıyoruz yani her yer cafcaflı ışıklarla dolu. Boğaz Köprüsü bile rengarenk. Hani görüntü kirliliği ne demek gerçekten İstanbul'da? Bu soru baya kafamı, zihnimi ıı, işgal etti. Sonra... Iı, bir hafta sonra artık bekledim baktım bir şey olmuyor. Ben kendim bir açıklama yaptım. Yaman'ın da yetkililerine daha önce göndermiştim bu metni ve işin kaldırıldığını duyurdum. Ee, ve de bazı sorular sordum. Sorularda da işte dediğim gibi yani böyle bir şehirde her her tarafının neredeyse led tabelalarla donatıldığı bir şehirde görüntü kirliliği ne demek? Ee, ve bir eserin kaldırılmasına kim karar verir? Yani zabıta Hani Pazarcılarla da uğraşıyor, sanatçılarla da uğraşıyor. Yani zabıtanın böyle bir yetki alanı, ne kadar geniş bir yetki alanı var acaba? Ben bunları merak ediyorum. Bir da, ayrı sorum da yani sanatçının buradaki şeyi ne? Hani kimse haber vermiyor. Ben bunu çok sonra belki 3 gün sonradan öğrendiğime göre 3 gün duruyor iş orada. 3. gün kaldırılıyor. Kimin hassasiyeti, kimin şikayetiyle hala daha bilmiyorum. Fakat işte hemen... Korkuyor insan tabii bir yandan başınıza her şey gelebilir. Bir avukat arkadaşım aracılığıyla bir başka bir avukata ulaştım. Bu işlerle çalışan. Ve birazcık işte meseleyi araştırmaya başladık. Ne olur, ne yapılabilir, bu dava açılabilir mi? Yani bütün bunlar aslında büyük yükümlülükler. Hani bir avukat tutmak da kolay bir şey değil en yani Türkiye'de. Hem hukuki sürece girmek hem maddi olarak bunun bir şeyi var, külfeti var. Ortada kimse yok. Siz orada tek başınıza bırakılıyorsunuz sanatçı olarak e falan filan her neyse yani işin ama böyle bir kurbanı olmadan gerçekten ben ne yapabilirim sorusunu sormaya çalıştım ee, bütün bu, bu, bu olan bitenin çirkinliğinin yanında ve şöyle belediyeye ulaşmaya çalıştım belediyeye nasıl ulaşırsınız diye bir hani şey e, aklınıza soru gelirse belediyeye ulaşmak vallahi çok zor yani önce bir kere hangi belediye? Be Beyoğlu Belediyesi mi? ondan sonra Büyükşehir Belediyesi mi? hiçbir şey bilmiyorum bana da bir bilgi verilmedi Ee, sonra beyaz masaya ulaşmaya çalıştım işte tweetler atıyorum arıyorum şikayet dilekçesi veriyorum ee, hiçbir şekilde karşılık yok ve böyle böyle e, neredeyse işte iki buçuk üç aylık bir süre geçti bu sürede iş artık kapalı ee, otelden de bununla ilgili açıkçası doğru düzgün bir bilgi alamadım e, ne olduğuna dair. Ee, ve işte ol, olay basına yansıdı basına yansıdıktan sonra biraz da basında ses getirdikten sonra e, mesele belediye bana e, geri e, soru mu? İsterseniz anlatayım ondan sonra alsam olur mu? yani anlıyorum da ben de konuşmayacağım <gülüyor> müslüman mıyım? <gülüyor> sizce? hani Ne olabiliyor? Nefus kağıdımda Müslüman yazıyor, evet. Yani ama hiçbir önemi yok. Ben üç dinde olan bir hikayeden bahsediyorum size. Ee, şimdi dediğim gibi belediyeye ulaşmaya karar ver, e, ulaşmaya çalıştım. Belediye'den uzun süre cevap gelmedi. En sonunda belediye'den bir telefon aldım. İşte sizin şikayetinizle ilgili gerekçe açıklandı. Bunu size mail atacağız dediler. İyi tamam atın bekliyorum. Mail adresimi verdim. İşte mail geldi. Mailde de şey yazıyor işte. İşte kararınız ektedir. Ama mailde ek yok falan. <gülüyor> yani hani o kadar böyle bütün süreç o kadar absürttü ki e, ben de en sonunda buna dedim hukuki bir cevap alamıyorum, resmi bir cevap alamıyorum. Ben de en iyisi buna karşı bir sanatsal bir cevap vereyim. Ve bir performans hazırlamaya karar verdim. Ben öğretim görevlisiyim aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde. Ve sekiz tane öğrencimle beraber biz buna bir cevap performansı hazırladık. O performansta da elma dağıttık seyirciye. Ve biz böyle elma yiyorduk sürekli. Böyle bir cevap performansıydı. Benim için bu sanat yoluyla cevap verme yoluydu. Hukuki bir cevap alamadığım bir ülkede... Açıkçası ama eğer merak ediyorsanız şeyi de söyleyeyim belediye sonra tekrar aramam sonucu mail attı bir tane daha ekli ee, ekte de şey yazıyor yani bu yönetmeliğe göre işte bu bir görsel kirlilik çünkü sadece avm'lerde video olabilir avm'lerin tepesinde otellerde olamaz diye bir şey. Onu da bilmiyorum. ya yani Eğer böyle bir yönetmelik varsa benden önceki sanatçılar nasıl orada işlerini gösterdiler? Yani bir tek ben değilim herhalde. Falan filan bir sürü soru var ama cevapsız ee, ve orası da karanlık kalmaya devam ediyor. Benim sürecim böyle. Çok teşekkürler. Ya bu görsel kirlilik denmesi meselesi aslında bizim işte başka vakalarda da hep karşımıza çıkan yani böyle sansürcü gibi gözükmemek için bunu böyle bir aslında bu prosedürde var aslında bu teknik bir gereklilik ya yani bu şekilde meşrulaştırmaya çalışıyorlar yani yine sinemadan örnek vereceğim 2015 yılındaki bu 34. İstanbul Film Festivali'nde e, Bakur filminin son anda gösterimden çıkarılması ve gösterimden çıkarılırken de işte eser işletme belgesi yok diye. O dönem işte bu sinema televizyon bölümünün başındaki Kültür Bakanlığındaki Cem Ertuğ bizzat arayarak siz bu filmi gösteremezsiniz. Çünkü eser işletme belgesi yok diyor. Oysa festivalde başka filmlerinde eser işletme belgesi yok. Bu belge ticari dolaşıma filmin girmesi için gerekli olan bir belge. Festivallerde aslında istenmiyordu. Aslında yönetmelikte var. Yani yönetmelikte festivallerde de istenir deniyor ama bugüne kadar uygulanmamış bu. Yabancı filmler için uygulanması daha önce kaldırılmış bir şekilde. İstanbul Film Festivali'ne gelen yabancı yönetmenler bunu protesto etmişler ve yabancı filmler için bugüne kadar hiç uygulanmamış. Mesela Nemfomanyak, Lars von Trier'in filmi gösterime giremedi. Yasaklandı. Fakat mesela İstanbul Film Festivali'nde gösterilebilir Çünkü yabancı filmler için böyle bir belgeye gerek yok. Yerli filmler için vardı ama uygulanmıyordu. İşte ta ki bu Bağkur meselesinde patlayana kadar. Bağkur'u son anda e, gösterimini engelledi. Polis bayağı yani özel özeltim sinemaya giderek falan. Ondan sonra ama sinemacılar bir arada... Hemen bir tepki verdiler. Bütün e, ulusal film yarışmasında yer alan filmler çekildi. Belgesel filmler çekildi. Ve yani o seneki festival aslında bir tür olamadı. Yani bir sürü bölümü çok eksik kaldı. Bazı yabancı e, yönetmenler de filmlerini çekti. Fakat ne oldu? Ondan sonra mesela festivallerin ya biz bunu istemiyoruz bu bir sansür mekanizması olarak işliyor demesi yerine birkaç festival Ankara falan gibi aslında bu işte zaten var işte bu teknik ve hukuki bir gereklilik biz bunu istiyoruz mecburuz falan diyerek bakanlıktan gelen baskıyı içselleştirmeleri ve bunu söylemini de içselleştirerek sürdürmeleri gibi bir şeyle karşılaştık yani hani bazen böyle hani sansür olduğunu bağıran şeylerin sansür olmadığını dediğim gibi böyle hani teknik hukuki prosedürel falan şeylerle açıklamaları durumu söz konusu. Şimdi hani Özge ile devam edelim. Merhabalar. Teşekkürler geldiğiniz için. Asana'nın söylediği gibi ben Siyah Bant'ın davetiyle bir rapor kalemi aldım bu sene. Temmuz başında yayınlandı. PDF olarak Siyah Bant'ın hepsesinde yer alıyor. Konu ise Çok eko yapıyor mu sesim? İyi geliyor mu? Tamam. Ee, konu şuydu. Sanatçılar, e, küratörler ve kurumların ilişkisi sanatsal ifade özgürlüğü bağlamında nasıl ele alınıyor son senelerde Türkiye özelinde? Böyle bir konuyla yola çıktım. Ee, çeşitli sanatçılarla, küratörlerle ve kurum yöneticileriyle görüştüm. Ee, bazı yuvarlak masa toplantıları yaptık. Ee, ve bir şekilde... Sonuçları veya öğrendiklerimi sizinle paylaşabilirim bugün ee, söyleyebileceğim en temel şey şu: e, çoğunlukla bu tartışmaların e, vakalara sıkıştığını hepimiz gözlemledik, e, yapısal analizlerin çok fazla yapılamadığını gözlemledik yine beraber e, ve bununla birlikte daha çok bir söyleme bakmanın insanlar ve küratörler, sanatçılar, kurum yöneticileri hangi kelimeleri kullanıyor, hangi argümanları kullanıyor, biraz daha bunun incelenmesinin faydalı olabileceğini düşündük siyah pantekibiyle de beraber ve rapor bu şekilde meydana geldi ee, kelimelerden bahsederken özellikle iki tane ifadenin altını çizmek istiyorum ben bir tanesi hassasiyet ikincisi de sorumluluk kelimeleri ee, bunlardan biraz kısaca bahsedeceğim e, birazdan e, iki prensip var. Bunlar da çokça dile getirilmiyor. Çok fazla konuşmuyoruz aramızda belki. Onları da burada e, belki masaya yatırma fırsatımız olur. Bunların da ilki e, kurumsal otosansür. Yani sanatçının otosansürünün dışında kurumların yaptığı otosansür. Buna ne noktada küratörün seçimi veya direktörün seçimi diyebiliriz. Estetik seçimi diyebiliriz. Ne noktada otosansüre dönüşüyor? Bu önemli bir konu olarak ortaya çıktı. E, i̇kincisi ise e, kurumun sürekliliği prensibi. Yani e, asanında demin Film Festivali verdiği örnekte de bunu görüyorduk. Yani festivaller veya kurumlar bizim sürekliliğimiz e, belki tek bir sanat işinin sergilenmemesinden daha değerli olabilir argümanını yapıyorlar bazen. Bunu e, artıları eksileri var. Farklı argümanlar var. Biraz bunları ele almaya çalıştım. E, çok kısaca bunlar üzerinden ben geçmek istiyorum. E, sorumlulukla isterseniz başlayalım. Evet. Çok büyük kelimeler tabii ki bunlar ama sergilenen bir iş, burada bir iş olarak düşünebiliriz. Sorumluluğu kime ait sorusu. Bu sanatçıya mait, küratöre mait, e, sergileyen ve o serginin e, ev sahipliğini üstlenen kuruma mait sorusu. Bunu Türkiye yasalarına baktığınız zaman bu üç aktöre de aslında yayılıyor. Örneğin burada bir iş hakkında bir soruşturma açılsa hem sanatçının hem küratörün hem de muhtemelen yapın sorumlu olduğu bir davaya dönüşecek. Yani yasal olarak baktığınız zaman gayet net, açık her şey. Bizim ilgilendiğimiz alan biraz daha etik tartışma tarafı. Bu yüzden sanatçılara, küratörlere ve yine kurum görevlilerine gidip siz kime karşı sorumluluk hissediyorsunuz gibi büyük sorular sormaya gayret ettim. Çok farklı yanıtlar var. Belki bunlardan minik örnekler verebilirim. Bir grup sanatçı şunu söylüyor. Sanatçıların sadece sanatın devamlılığına karşı bir sorumluluğu olabilir. Kurumlar gelir, doğar, büyürler, ölürler, yeniden açılırlar. Kurumlar o kadar da önemli değil. Dolayısıyla biz daha çok kendimize karşı sorumluyuz. Otosansör uygulamamak için kendimize karşı bir sorumluluğumuz var. Başka kimseyle ilgilenmiyoruz diyen bir grup vardım. Başka bir grup sanatçı şunu ifade etti. E, dediler ki biz işi gösterdiğimiz zaman, sergilediğimiz zaman, bu kamu temas noktası oluşturduğumuz noktada sorumluluğu küratörle ve kurumla paylaşıyoruz. E, ve bu eğer bir söylem üretmek istiyorsak ve bir soru sormak istiyorsak bunu birlikte riskine alıyoruz. Dolayısıyla buradaki her şey eşittir, denk şekilde paylaşılıyordur. Bunu bir örnek şöyle düşünebiliriz. Son günlerde e, kurumlara sergi, kurumlarda sergi açacak bazı sanatçılar serginin öncesinde tırnak içinde sakıncalı görünebilecek bazı işler için kurum yöneticilerine önceden e, uyarılarda bulunmaya başladılar. Belki rastlayanlarınız olmuştur. Şundan emin olmak istiyorlar. Acaba bu iş sergilendiği zaman sizin kurumu başını derde sokar mıyım? Bu biraz daha böyle bir düşüncenin uzantısı olarak görülebilir diye düşünüyorum. Bunun karşısında şöyle bir grupta vardı. Bir sanatçının sorumluluğu ile bir kurumun sorumluluğu aynı kefeye koyulamaz. Çünkü kurum dediğimiz şey kamusal bir misyonla oluşturulmuş bir oluşum. Dolayısıyla sanatçıdan çok daha farklı bir sorumluluğun olması lazım. Bunların hepsi tartışılıyor. Burada doğru yanlış yok. Bence önemli olan biraz daha resmi çizmeye gayret etmekti. Kurumlara gittiğimiz zaman ise en güzel şu benzetmeyi kullandılar. Dediler ki çoğu benzetmeyi kullandı. Bir taş attı düşünün. O taşı suya atıyorsunuz ve minik minik dalgalar yaratıyor. İlk ilk yarattığı dalga her zaman kurumun kendisidir. Ee, kendimize karşı sorumluluğumuz var her şeyden önce dendi. Ee, i̇kinci dalga çalıştıkları kişiler bunlar sanatçılar olabilir, e, konuk küratörler olabilir veya e, partner kurumlar olabilir. Sonraki dalgada izleyiciler ve kamu. Yani böyle giderek büyüyen bir sorumluluk algısı var. Burada üç tane tartışmalı olan nokta vardı. E, bir tanesi konuk küratörlerin e, kurumlarında Onlara davet edilmesi ve misafir kuratorların davet edilmesi. Bu sene içerisinde de Akbank Sanatta da bir durum karşımıza çıktı, bir sansür durumu karşımıza çıkmıştı ve çok onun detaylarına girmiyorum ama örnek olduğu için belki onu çok şöyle bahsetmekte fayda var. İçeriye bir kurum taşeron sistemi gibi dışarıdan gelen bir küratöre yaptırdığı noktada ve içeriği son dakikada öğrenince ve sakıncalı bulduğu noktada kendi kendine bazen sergiyi iptal etme ya da o sanat işini sergiden çekme hakkını kendinde görebiliyor. Ve buradaki en büyük sorunlardan bir tanesinin bu içeriği dışarıdan taşeron şekilde elde etme olduğuna dair büyük ne diyelim ...problemler olduğunu söyleyen çok fazla kişi var. İkincisi iletişim konusu. Böyle bir son dakikada özellikle yapılan müdahaleler... ...sansür müdahaleleri olduğu zaman genellikle... ...kurumsal departmanlardan, kurumsal iletişim departmanlarından... ...çıkmış metinler bizim karşımıza geliyor. Ve burada işte bu hassasiyet ve sorumluluk gibi kelimelerin... ...sıkça kullanıldığını ve çok da fazla... suya buna dokunmayan ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. Üçüncü ise kaçak cevaplar diyebilirim. Kurumların verdiği kaçak cevaplar. Bunlar da şöyle... You know... Birkaç sene öncesinden İstanbul Modern'de bir sansür vakası yaşanmıştı. Orada da onun devamında yine kurum yöneticilerinden bir tanesine sorulduğu zaman tamamen sansür vakasından bağımsız olarak siz kime karşı sorumlu hissediyorsunuz diye. Demişlerdi ki biz özel bir vakfız, Özel vakıf olduğumuz için yasal olarak tek sorumlu olduğumuz e, oluşum devletin kendisi. Kamuya karşı bir sorumluluğumuz yok. Tabii ki bu yasal statüden ötürü kamusallık algısının yasal statüye birebir oturmasından ve bundan kaynaklanmasından ötürü böyle kolay cevaplar veya kaçak cevaplar ortaya çıkabiliyor. Bunlar tartışmalı konular hassasiyet konusuna geleyim e, hassasiyet konusu e, Siyah Bant'ın kurucu ekibinden olan Banu Karaca ve Pelin Başaranın da sıkça ele aldığı bir konu yazılarında ele aldıkları bir konu ve e, bunu devlet e, yöneticilerinden e, sanatçıların kendilerine birçok kişide birçok kişinin kullandığını görebiliyoruz e, ve hem Pelin'in hem de Banu'nun altını çizdiği bir konusu hassasiyet dediğimiz şey her gün değişeceğin bir şey mesela Sevil'in işini düşün ya da Işıl'ın işini düşünüyorum. Geriyle bir kadının temsil edildiği bir resmi şu anda mesela göstermek çok daha tırnak içinde riskli olur diye tahmin ediyordum. Veya belki 5 sene önce Işıl'ın gösterdiği tür bir sorun olmayacaktı ama şimdi oluyor. Vesaire. yani Hassasiyetler her gün değişiyor. Dolayısıyla hassasiyet kelimesinin kullanıldığı Ee, ve bundan sonra sansür uygulandığı vakalarda görüyoruz ki son derece kaygan bir zemin var ve genellikle özner verilen kararlar karşımızda. Ee, burada yine tartışmalı en önemli şey provokatif iş nedir konusu. Ee, bazı küratörler de şunu söylediler e, siyasi konularda veya dini konularda veya işte hassasiyetin hassasiyet, hassasiyet e, teşkil edeceğini düşündüğümüz konularda e, dolayım fazla yapmayan daha direkt olan e, sözünü pat diye size söyleyebilen bazı işler e, estetik olarak iyi değil diyorlar. Diyorlar ki sanat bir dolayımlama işidir, bir düşündürme işidir. Sizi hemen böyle hemen şaşırtacak hemen gülümsetecek ya da e, hemen kafanızı karıştıracak bir iş yaptığınız zaman bu çok böyle rafine bir iş değildir. Dolayısıyla böyle işlere çok yer vermek istemiyoruz gibi argümanlar kullanıyorlar. Bu ne noktada estetik bir argüman, ne noktada siyasi bir argüman. Bunun tartışmasını bence hala e, görsel sanatlar dünyasında bizim yapmaya ihtiyacımız olduğunu ben düşünüyorum. E, ne söyleyebilirim bunun dışında? Bir de şöyle bir şey var tabii ki, bir eleştirmen bunu söylemişti, Bu sınırı nedir, hassasiyetin sınırı nedir, eğer her şey hassas olacaksa biz sadece böyle soyut resimler mi göstermeye devam edeceğiz, yani bunun sınırının ne olduğunu da kendimize sormamız gerekiyor. Diğer bir soru da tabi ki şu, eğer her şey hassassa, hassas adettiğimiz konuları kim ele alacak? Siyasetçilere karşı yapılan yönlendirilen eleştirileri kimden bekliyoruz? Sanatçılardan mı, akademisyenlerden mi, edebiyatçılardan mı? Bütün bu alanların, bütün bu bilgi üretimini yapan alanların zaten belli bir şekilde baskı altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu beklentimiz kime gelecek? Sanatçılardan beklentine ve kurumlardan beklentine bu iki soru çok temel olarak karşımıza çıkıyor. Bir iki üç dakika daha varsa kurumsal otosansürden de bahsedebilirim. Bu küratöryal tercihlerine zaman kurumsal otosansüre dönüştüğü sorusu da tabii ki değerli bir soru. ve Bu nadiren tartıştığımız bir konu. Genelde otosansür sanatçılar üzerinden ele alıyoruz bir şekilde. Kurum Kurumların direktörleriyle karşılaştığım zaman çoğu şunu ifade ettiler. Her zaman taktik geliştirerek biz hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü taktik geliştirmezseniz, daha doğrusu yaptığınız üretimin olası sonuçlarını ele almadan devam ederseniz başınıza gelebilecek bazı şeyler var. Bu ne olabilir? Fon kaybedebilirsiniz, sponsor kaybedebilirsiniz medyadan size karşı büyük bir tepki olabilir, size karşı dava açılabilir eğer arşiviniz veya koleksiyonunuz varsa bunlar elinizden alınabilir bütün bu negatif olası durumları göz elinde bulundurarak her gün hareket ettiklerini ve kurumsal otosansiyon olmadığını iddia etmenin son derece naif bir tavır olduğunu söyleyen çok fazla kim, kim kişi oldu ve Bu sansür diye medyaya taşınan ve aramızda tartıştığımız konuların da çoğunlukla kurumsal çuvallamalar olarak nitelendirebileceğini ifade etmişti bir yönetici. Bu benim çok ilgimi çekmişti çünkü zaten kurumsal otosansür her gün var ve her gün hepimiz bunu yapıyoruz, ekip içinde herkes yapıyor ama ne noktada iletişimini yapacağız, ne noktada sanatçıya gideceğiz, ne noktada sanatçıyla birlikte karar vereceğiz bu iletişim doğru düzgün kurulmazsa o zaman çuvallama gerçekleşiyor ve sansür olarak patlak veriyor diye bir yorum gelmişti. Ee, bir eleştirmenin e, notunu dipnot olarak ben burada ifade edeyim. Onun da söylediği şey buydu. Tamam bu tabii ki bunu anlıyoruz. Devamlılık için ve başka sebepler için bu gerekebilir. Ancak biz de böyle tencere içerisinde kaynar suya kaynar su içerisinde bekleyen kurbağalara dönüşüyoruz demişti. Yani biz sürekli konformizm doğrultusunda gidersek neye alışacağız? Neyi ne şekilde ifade edeceğiz? Bu büyük bir soru. Ee, kurumun devamlılığına gelince ise şunu söyleyebilirim. Ee, i̇ki tane temel argüman var. Bazı kurumlar diyorlar ki kurumların varlık nedeni sadece sanatçıların kendileri değil daha izli daha geniş bir kamu kitlesi var daha geniş bir izleyici veya katılımcı kitlesi var dolayısıyla kurumun devamlılığının olması ve söyleminin devam etmesi belki bir sanat işinin gösterilmemesinden daha önemli olabilir. Bu bir argüman. Bunun karşısında da e, bazı sanatçılar şunu söylüyorlar. Bunun tam tersini de düşünebiliriz. Yani bu nasıl sanatçının fetişleşmesini eleştiriyorsa bazı kurum yöneticileri sanatçılar da kurumların fetişleşmesini eleştiriyorlar tabii ki. Onlar da diyorlar ki hani her seferinde, her problem olduğu zaman bir tane sanatçı yatıp yeni bir sanatçı getirirseniz sonuç ne olacak? Günün sonunda kurum kurumlarını kaybedecek ve kurum ölecek. Bunda böyle hükümdarın e, neydi tam şeyi, pardon ifadesi. Hükümdarın suistimali olarak nitelendiren bir sanatçı olmuştu. Ee, yavaş yavaş ben toparlamak istiyorum burada. Ee, prensipte bu turist tartışmalara baktığımız zaman en büyük problem iletişim problemi olduğunu ben bu raporu yazarken tekrar gözlemlemim fırsatı buldum. Burada hem kurumların kendi dertlerini, kendileri de sanatçılar gibi korkabileceklerini, bazı riskleri almak istemeyeceklerini, sanatçıları denk alarak onlara ifade edeceklerini ve onlarla paylaşacaklarını hep böyle tek taraflı ben karar verdim, ben bu belgeyi yayınladım, ben bu açıklamayı yaptım gibi bir tavır takınmasının çok büyük bir sıkıntı yarattığını herkes söylüyor. Ama bunun yanında da sanatçılar tarafından çok ciddi bir kamplaşma yaratıldığını da ben düşünüyorum. Bazen çok farklı sebepler olabilir ama çok fazla duygusallığın olduğu bir alan tabii ki. Çünkü yani hayat amacının olduğu bir üretimden de bahsediyoruz. Ama bu kamplaşma neye yarıyor, bizim işimize ne kadar yarıyor, bizi ne kadar engelliyor? Bence bu çok değerli bir soru. Başka bir ifadeyle şunu söyleyeyim. Sansür dediğimiz şey sadece negatif bir güç uygulaması mı? Bence bunun üzerine... Bizim düşünmesinde fayda var. Çünkü bazen e, her şeyi fahil ve mağdur olarak ikiye ayırdığımız zaman ve bu ikilikler üzerinden devam ettiğimiz zaman yapısal bir sansürü biz uygulamaya başlıyoruz. Kimin o tartışmaya, kimin sansür tartışmasına katılıp kimin katılamayacağını bir noktada karar vermiş oluyoruz. E, o yüzden e, benim de kendi, zaman zaman kendi içime düştüğüm bir iklim. Bunun vurgulanması gerektiğini düşünüyorum son olarak da şöyle e, siyah bantın her zaman altını çizdiği bir şey var Asana eksik bir şey söylüyorsam lütfen düzelt beni e, bu alanı belirlenmiş bir e, nasıl söyleyeyim bir, sınırları belirlenmiş bir alan değil bu mücadele alanı olarak tanımlıyor her zaman siyah bant yani bu hassasiyet ve sorumluluk gibi kaygan kelimelerin kullanmasının da belki bir e, ne zeyelim onun e, türevi olan bir durum zaten kaygan bir zeminde hareket ediyorken bu mücadeleyi nasıl verebiliriz tekrar tekrar kendimize sormak gerekiyor. Bahsettiği, Hasan bahsettiği kılavuz beni e, hukuki açıdan en fazla besleyen yayınlardan bir tanesi oldu. Onun dışında e, belki şunu eklemekte fayda var. E, çoğu hukukçu ve siyah bantın ço çalıştığı çoğu hukukçu şunu ifade ediyor. Stratejik davalar açmamız lazım. Kaybedeceğini bilseniz bile bazı davaları açıp kamuoyu yaratmanız gerekiyor. Sadece hukuki yollarla hakkınızı aramanız bu konuda yeterli değil diyen çok fazla hukukçu var. Bu stratejik dava bunlardan bir tanesi. Ee, i̇kincisi e, burada yaptığımız gibi bunları konuşmak. Belki siz gideceksiniz başkasını anlatacaksınız. Yani kendi aramızda en azından bu tartışmayı canlı tutmak bence çok değerli. Ee, Siyah Band gibi bu işin arşivlemesini yapan ve araştırmasını yapan kurumlarda görevli olarak belki yer almak bunun bir devamı olabilir. Böyle birçok yöntem var. Bunu isterseniz konuşmaya devam edebiliriz. Ben bu noktada susuyorum. Çok teşekkürler özgenin söz ettiği yani bu her örnekle ilgili başka bir hani bize düşündürdüğü şeyi e, dile getirmeye çalışıyorum. O Aksanat'taki sergi Nisan 2016'da olacaktı. Barış sonrası post Peace isimli bir sergi e, Katya Krupennikova küratörü Ee, serginin açılmasına 5 gün kala artık yani katalog hazır mekan boyanmış falan kurum sergiyi iptal ettiğini duyuruyor ve yaptıkları açıklamada da ülkedeki yaz ortamını gerekçe gösteriyorlar fakat ak sanatın diğer bütün etkinlikleri devam ediyor yani müzikle ilgili tiyatroyla ilgili bütün etkinlikler devam ederken bu serginin iptal edilmiş olması pek de o resmi açıklamadaki yani kurumsal iletişim bölümünden çıkan açıklamadaki durumun hani bizi ikna etmemesine neden oldu. Açıklamanın bu yani bu açıklamanın hani ama tamam <gülüyor> yani bu yeter uzatmayın açıklamalarından biri. Zaten biz daha sonra Uluslararası Pendent derileriyle böyle bir dizi soru hazırlayıp gönderdik Aksanat'a ve buna da cevap vermediler. Yani hani gerçekten ne oldu? Hani Aynen bunu da sorduk yani diğer etkinlikler devam ederken hani bunu iptal etmeniz neden diye ve cevap alamadık. Evet Bu da bize şeyi düşündürdü. Sergideki videolardan birinin Belit Sağ'ın Ayhan ve Ben isimli bir videosunun bu sergi iptaline neden olduğunu düşündürdü. Bu videoda Belit Sağ yani işte hani Türkiye'deki kirli savaş politikalarına gönderme yapıyor. Jitemci, itirafçı Ayhan Çarkın'la ilgili bir video bu. Bu arada bu video da online var. Yani bunu da izleyebilirsiniz. Ve muhtemelen o video nedeniyle o riski almak istemediği için kurum bu sergiyi iptal ediyor. Bu olay bize şey de göstermiş oluyor tabii. Yani sansürü devlet dışı kurumlar nasıl yapıyor? Nasıl aslında devletin söylemini içselleştiriyor? Bunda tabii hani büyük sermayeye bağlı kurumların o sermayenin devletle ilişkisini riske sokacak şeyleri yapamamasının da hani önemli bir rolü var. Ya da Ak Sanat için mesela Akbank müşterilerini hani şey yapmamak gücendirmemek gibi şeyler de devreye giriyor olabilir. O yüzden böyle yani hani mesele sadece işte büyük devlet baskısı falan değil. Bazen de kraldan çok kralcı olan kurumlar olabiliyor ee, soru ve yorum varsa onları alalım ona göre hani belki bir tur daha döneriz Ben şunu sormak istiyorum. E, tamam evet e, sansür kötü bir olay. E, kimse hani bunu yaşamak istemez. Sonuçta kendinizi ifade ediyorsunuz ve ifade özgürlüğünüze bir şekilde birileri engelliyor. E, ama bu sansür bir yandan da aslında sanatçıların ya da herhangi bir yani sanat sektöründen şu anda konuşuyoruz. Sanat sektöründeki insanların yaratıcılığını da tetiklemiyor mu? Hani bir işiniz e, evet sansür mesela konuldu. Çanakkale'deki işinize ya da Pera'daki işinize. E, mesela siz dediniz ya bir perşey performans yaptım sekiz tane öğrencimle birlikte. Bu aslında sizin yaratıcılığınızı tetiklemedi mi ya da kendinize daha başka bir şekilde de ifade etme olanağı da buluyorsunuz. Atıyorum belki o sansürlenen işe ithafen başka eee laf sokacak. E, laf sokarak alttan e, belki laf sokarak belki işler de üretebiliyorsunuz. Nasıl düşünüyorsunuz bunu? Yani bir kere hani hep bardağın böyle boş tarafını değil de hani o kötü olan işlerden aslında dolu tarafını da görebiliriz de diye düşünüyorum ben. Yani doğru görebiliriz. Hatta yani işte Türkiye'de, İran'da ne neyim, sinemacılar, sanatçılar kendilerine yeni stratejiler buluyorlar. Ama işte sürekli de strateji bularak yaşanmıyor. Yani hani bir yandan da tabii ki e, o bir, bir, bir, bir farklı bir şekilde düşünmeye sevk ediyor, doğru. Yani, bir de sizin dediğiniz ek olarak şey de denilebiliyor bazen. O ne güzel bak işin duyuldu, işin görüldü falan diyenler de oluyor mesela. Ona da şöyle cevap veriyorum. Duyuldu da yani işte Sevil'in dediği gibi sadece sanatçı çevreştisi sen ben biz duyduk yani. Hani aslında o işin benim vakamda o otelin tepesinde olması İstanbul'da normalde sanat görmeyecek. Bir sürü insan işte diyorum ya Kasımpaşa'dan yani Haliç'e bir, bir, bir sürü yerde görülmesi benim amacım oydu o yüzden de hani bo, dolu tarafından bakmak biraz zorlama geliyor bana elbette yeni strateji düşünmek güzel yani bunu hep böyle kuzey ülkelerindeki sanatçı arkadaşlarla bir araya geldiğimizde de konuşuyoruz buradaki bu şeylerde ne kadar çok zorlama var farklı şeyler sürekli niye politik iş yapıyor çünkü sanatçılar diyorlar mesela e, hep böyle çünkü yani kafamız burada yeni şeyler buluyoruz ama öte yandan işte o artık şey strateji alanı bile o kadar daraltılıyor ki hani nereye kadar acaba Yani basit bir sloganda ya da işte bir yani o kadar çok kısıtlanıyor ki hani nereye kadar yapabileceksin e, o soru hep var cevaplayabildim umarım. Yani. yani ben de şöyle bir şey diyebilirim e, mesela benim için sanat bir özgürleşme alanı. Ve bu gitgide toplum tarafından, devlet nezdinde gitgide sınırlandırıldığı zaman ve ben de ister istemez e, sınırladığım zaman kendimi bu defa e, kendimi ifade edecek, kendimi bulacak, e, kendimi araştıracak bir alan bulamıyor olacağım. Yani o e, o küçücük alanda yaşayacağım o yüzden e, açılıp saçılmak konuşmak gerekiyor diyoruz yoksa sen de haklısın yani tabii ki bardağın dolu tarafı olmasa azıcık dolu olmasa zaten nasıl tutunacağız ki hayata tabi tabi anladım anladım demek istedin sizleri çok keyifle dinledik ee, gerçekten çok güzel ifade ettiniz sorunları ben ilk defa böyle bir platformda bulundum. şimdi arkadaşlar sizler üniversitede öğretim görevlisi bir kısmınız üniversiteyi bitirmişsiniz Güzel Sanatlar Akademisi vesaire üniversiteler konuyla ilgili olarak ama maalesef sizi eleştiren insanlar herhangi bir şekilde diploması olmayan insanlar onlarla mı hatapsınız şu anda ülkeyi yöneten insanın bile diploması yok Kim anlatacaksınız, muhatabınız kim? Her kurumun başına gerekli gereksiz siyasi insanlar yerleştiriliyor. Çok yazık. Yani konuyla alakası olmayan insan veteriner fakültesinden geliyor, tüpidakın başına geçiriliyor. Bilmem ne fakültesinden bir insan geliyor, rastgele bir insan bilmem neyin başına geçiriliyor. Gerçekten işiniz çok zor. Sizleri saygıyla dinledim çok güzel dinledim, çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten kültür farklılıkları yöneticiler arasında çok fazla var. Kurumlar arasında çok fazla var. Kültür Bakanlığı'nın varlığı yokluğu belli değil. Yani Türkiye'de bakın geziyoruz, dolaşıyoruz. Allah aşkına. Kültür adına bir semtte yapılan bir şey var mı? Konutlar yapılıyor bol bol tokiler mokiler bilmem neler yapılıyor. Allah aşkına o cihat, caddelerde, o mahallelerde kültür adına bir şey var mı? Bir sembol var mı? Böyle baktığımız zaman, arkadaşımız dedi ki, mesela çok güzel ifade etti Işıl Hanım. Şey yapmışlar, demişler ki, kirlilik, görsel kirlilik, ya caddelerimizdeki olan kirlilik, çevremizdeki olan kirlilik zaten bize yetiyor. Bir de sanata çamur atıyorlar, bir de sanata müdahale ediyorlar. Öndü kesiyorlar. Biz bu konudan dolayı sizi destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Bu platformlara lütfen çok yapın. Çok yapın. Ağalım. Sizler Siz herkes. Bize takip etmeye devam edin. İşte bakın ama iletişim dediniz. Bu iletişim konusunda da sizin aktif olarak bu işi e, bu şekilde yapmanız gerekiyor iletişimle alakalı. Ben dinlemek isterim sürekli sizi. İşte web sayfamıza bakın Hı. isterseniz. Siyahbant.org orada bizim Kültür Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerden yazdığımız raporlar falan var. Hakikaten iş zor yani. Neyse burada başka bir, bir soru şey daha zor. vardı. Allah kolaylık versin. Sağ olun. <gülüyor> Selamlar. Ee, ben birkaç soru soracağım. Ee, Sevil Tuna Boylu'ya e, söz konusu tazminat ödenirken Kendi istediğim verildi, yoksa evet. ha, senin istediğimi verildi. Bir de tutum olarak bence bu tüp bir öykü anlatılırken ne kadar zariflikle biz isimleri saymamayı seçiyor olsak bile bunun yapılmaması gerektiğini, söz konusu küratörlerin isimlerinin alınması gerektiğini düşünüyorum ben hı hı. bu tüp anlatımlarda. Işıl Erikoğlu hikayesinde ise Yaman'ın tavrının ne olduğunu merak ediyorum. Ondan sonra sürüp sürmediğini merak ediyorum, benzer etkinliklerinin yamını, ne kadar yanında hissettiğini, hissetmediğini merak ediyorum. Stratejik davaların öneminden bahsediyoruz, hiç açıldı mı, açılması düşünülüyor mu? Onu sormak istiyorum. Bir de, Akbank hikayesinde esas, Ak Sanat hikayesinde esas, sanatçıların o çok kaba sansürün ardından Akbank'a karşı, Ak karşı ortak bir tutum almak adına bir girişimli neden olmadığını sormak istiyorum. seviyince sana mı sordunca kimi sormasın? Sen, evet. sen söylemiş oldun. Evet. İsimleri söylemeyeceksin. Yani e, küratörlerin isimlerini söylemememin sebebi bir çekince değil aslında. Sadece e, efendim yani Belki de bu konuyu daha öncesinde çok konuştuğum için bir de bir taraftan şey konuşmak istemiyorum artık. O bunu dedi, şu bunu dedi. Hatta ben daha çok sanatçılar olarak biraz da kendimize ve sanatçıların birbirleriyle olan o pamuk ipliğine bağlı ilişkilerine odaklanmayı tercih ediyorum. O yüzden Ya benim şey vakamdaysa Yama, şimdi Yaman'ın da yapısı tam belli değil. Yani o otelden bir, birisi, otelin sorumlusu bir kişi vardı başında. Ama sonra mesela bu insana biz ulaşamadık. Dolayısıyla böyle çok şey bir yaklaşım oldu. Hani var ama yok ya da yok ama var gibi. Ne yaptı mesela? Yaman değil de küratörü, şeyin, Yaman'ın küratörü Övül Durmuşoğlu bir panel düzenlemeyi teklif etti. Paneli yaptı. Hatta depoda yaptık ve bir sürü de sansüre uğramış insan geldi aslında. Çok birleştirici bir şey oldu. Fakat mesela panel yapmak olumluydu. Oradan sonra başka bir şey gelmedi, devamı gelmedi. Yani şey yapılabilir, Yani o ekran kapandıysa ne bileyim başka bir yere taşınabilir. Otel bunu gerçekten sahiplenmek isterse otel, koskoca otel yani başka bir yerde de gösterebilir. Ama tabii onların da işte farklı gerekçeleri var ki onlar hani onlara sorsanız daha iyi ifade ederler. Dolayısıyla o çekinceler hep ön plana geçiyor ee, ve hani hep sanatçının yanındayız deniyor ama ne demek o altı nasıl dolduruluyor ben bilmiyorum. Bu aksanat meselesinden sonra yani o küratör hani bizim oraya geldi ve bir dizi toplantı yapmak istediğini söyledi. Fakat o da hani devamı gelmedi bir şekilde ama iptal edilen serginin açılışı bizim orada oldu. Yani yurt dışından gelen sanatçılar bir araya geldiler performans falan yaptılar. Yani mesela Işıl'ın vakasında da hem o panel hem de sonrasındaki performans bayağı kalabalıktı. Aslında bence bir sansür vakasından sonra sanatçılar buna dair bir şeye katılarak tepkilerini gösteriyorlar Fakat hani ciddi bir dayanışma, bir aradalık, sonra bu kurumları boykot etme falan gibi bir şey bugüne kadar olmadı. Ama bu boykot meselesi de tartışılabilir. O gün... Özge'yle tartışıyorduk yani hani böyle bir şey olduğunda tamamen o kurumla bütün bağımızı koparmalı mıyız? Ya bana göre evet ama yani hani Aksan sanatla da işte İstanbul Modern'le de ama sanatçılar da hani çok görünür olabilecekleri yerler yok zaten çok fazla kurum yok devlet zaten Allah'lık yani hani böyle bir durumda mesela bütün bu kanalları kapatmalı mı bilmiyorum dediğim gibi yani ben hani sanatçı olmayarak olmalı. Yani koparmalı diyorum ama sen farklı düşünüyor olabilirsin evet Zor bir konu. Ya Benim e, galiba kafamdaki daha ideal veya böyle hayali güzel dünyada şöyle bir şey olabilir. E, sürekli baskı uygulamaya devam etmek. Çünkü aksanatın veya bu özellikle sermaye odakları her zaman eleştirilir güncel sanat konusunda. Böyle bir şeytan yaratmak ve karşısında mağdur olarak durmaktan ziyade her zaman... E, İlkeli bir duruşla ciddi sorular sorulması gerektiğini ben düşünüyorum. Akbank Sanat Örneği'nde Siyah bantın içerisinde olduğu uluslararası bir grubun e, kuruma yönelttiği sorular böyle sorulardı. Riski nasıl ölçüyorsunuz? İlk sorulardan biriydi. Ölçtüğünüz risk bugün bu seviyedeyse ilerleyen aylarda bu risk daha daha aşağı bir seviyeye çekilirse sergiyi yeniden e, teşhir etmeyi düşünür müydünüz? Yani bu sorular bence suçlamayan ama biraz daha arka tarafını anlamaya çalışan sorular eğer bu tarz sorgulamalar uzun süreye yayılıp tekrar edilirse bu sefer kurumların da daha baskı altında e, tutulup belki tavırlarını iyiye doğru Değiştirebileceklerini ben inanıyorum. Bana naïf de diyebilirsiniz ama en azından benim e, görüşümde böyle yani boykot tamamen böyle siyah-beyaz olurken biraz daha onları yavaş yavaş itelemek neye yol açabilir? Ben bunu merak ediyorum çünkü böyle bir durumda da mesela kurum yöneticisi yani sanat kurumunun yöneticisiyle büyük bir sponsor olduğu zaman aradaki bağı tam olarak bilmiyoruz. Belki bu insanların kontratlarında yazıyor ki siz cevap veremezsiniz hiçbir şey, her şey e, iletişim işte kurumsal iletişim departmanı tarafından cevaplanacak yani bu detayları bilmezken ve boşluklar varken hemen bir fail yaratmak bana çok doğru gelmiyor. O yüzden bu daha nasıl söyleyeyim analitik diyeceğim ama çok da doğru bir kelime değil. Demek ki istediğimi herhalde anlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. yani Böyle soruları sormaya devam etmek grup olarak örgütlü olarak bunu yapmaya devam etmek. O yüzden de siyah bantın destekçisi olmak bence bu noktada önemli. Stratejik davalar konusunda sanat alanı muhtemelen bu, konu, bu alandaki en e, zayıf halka e, ve en kuvvetli olan da edebiyat alanı diye tahmin ediyorum. Yani benden çok daha iyi bilenleriniz vardır ama e, tam vakanın detaylarını bilmesem de şöyle bir örnek verebilirim. Daha önce e, hakkında soruşturma, soruşturma açılan bir kitap e, konusunda bir anda e, dağıtımdan kitap geri alınmıştı ve yine bir kitabı tek yazarlı yerine yüz yazarlı tekrar bastın. Siz yüz yazar koyduğunuz zaman yazda, teker teker her yazara e, dava açılamayacağından dolayı siz bayağı böyle bir şey yaratıyorsunuz. E, tıkanıklık yaratıyorsunuz sistemde. Bu gibi böyle stratejik noktalarda e, daha bizden daha deneyimli alanlara bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Stratejik dava konusunda görsel sanatlarla dediğim gibi açmadık. Bu Işıl'la aramızda daha gayri resmi olarak konuştuğumuz bir konuydu. Stratejik dava açmanın tek sebebi aslında kamuoyu yaratmak. Ve kamuoyu yaratacağınız zaman da önemli. Mesela Işıl'ın davasından sonra Temmuz ayını yaşadık hepimiz ve şu anda böyle bir kamuoyunu yaratabilecek mesela durumumuz olduğuna ben şahsen inanmıyorum. Işıl da aynı fikirde ama bir noktada özellikle bu konuşmalarda devam ettikçe, bu tartışmalara devam ettikçe bir sonraki sansür vakasında stratejik bir dava benim umudum var. Ki bunu finansal olarak da tabii ki bunun yükü yükümü var. Belki bu finansal yükü de birlikte bir şekilde paylaşabiliriz. Yani o yüzden bu tarz konuşmaların olması sizin gibi izleyicilerin olması çok değerli ki bu konuda iletişimde kalalım, yan yana duralım diyorum. Tabii aslında en büyük şey iletişimsizlik oluyor galiba. Hani sizin soruya da tekrar geri dönecek olursak hani herkes çünkü herkes korkuyor bir yandan. Hani sanatçısı da korkuyor, kurum da yani korkuyor ya da çekiniyor. Bunda bir yandan hani ben de kurumu da anlamıyor değilim. Yani benim vakanda tekrar hani otelin de Belediyeye karşı, işte hükümete karşı bir takım çekinceler olabilir, bunları da anlıyorum Aa, fakat anlamak da yetmiyor yani aslında bunların iletişimle işte sanatçıyla ile kurum arasında daha iyi iletişim kurulabilirse herkes korktuğu için kendi tarafına aman bir şey olmasın diye şey yapıp kabuğuna çekiliyor dolayısıyla hiçbir iletişim olmuyor. Aslında yani biraz daha iyi iletişim olsa işte bunun bunun gibi yani 100 kişinin ismi basılsa ne bileyim farklı stratejiler bulunarak işte bir önceki soru gibi daha kenetli birbirimize yaklaşabiliriz. Yani en büyük mesele bana bu iletişimsizlik gibi geliyor. Biz bu sefer hem mağdur oluyoruz hem de bir de kendi aramızda bölünüyoruz ve iyice zayıflıyoruz. Başka soru, yorum. Just let uh... sağ olun. başka O zaman çok teşekkür ediyoruz sağ ol